Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürsap. Kamuyla Güreş başladı. 94.9 Açık Radyo'dayız. Sevgili dinleyenler. Evet karaktere devam. Ee, yeni devamlı. Yılın evet ee, başlangıcında diyeyim. Yani, başlangıcına değil az, az kala, az, kala. <gülüyor> <gülüyor> az sonra. Ha, evet. Çok evet. 2019'un sonu. 2019'un sonu, e, güzel dileklerimizi yeni yıl için e, şimdiden söylüyoruz. Program evet. sonuna belki çok acele ederiz her zamanki gibi, söyleyemeyiz. Evet, evet herkese mutlu yıllar dileyelim. Evet, güzel günler Umarım. görelim, dünya da görsün. Böyle evet. e, gidişatın, çevreyle ilgili, yönetimle ilgili kötü gidişatın bittiğini yavaş yavaş görmeye başladığımız bir yıl olsun. Evet, şahsiyetli insandan Allah'a. Patkeç. Çevresin etrafımız. birden evet. Birdenbire şahsiyetli olsun hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Aniden. <gülüyor> karakterli, şahsiyetli. Evet. Var mı başka o bizim karakter grubunda örnek gösterebileceğimiz Li ekiyle biten, karakterli, şahsiyetli, seciyeli olmuyor galiba. Olmuyor. Tabiatta da olmuyor. Olmuyor. olur mu efendim. Koylu olsa kötü olur. Huylu olma, evet, Olmaz. olmuyor ee, anlattıklarımızdan öte. Ama hemen Demiyorum. bir karaktere teşekkür edelim. Buyurunuz bugünkü programımızın destekçisi Salih Dündar eksik olmasınlar sağolsunlar çok teşekkür ediyoruz kendilerine e, kanusuna giriyoruz gmail adresini atlatalım e, instagram hesabımız var twitter hesabımız var özellikle twitter'da podcastlerimizi geçmiş programlarımızı küçük küçük ayrıntılar bazı görselleri paylaşıyoruz takip ediniz <gülüyor> evet Hepsi programla aynı adlı. Efem geçen e, programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karaktere, kişiliğe, mizaca, huya dair artık alternatif kaynaklara geçmiştik. E, elimizde Oscar Wilde'ın tutkular, acılar, gülümseyen düşünceleri var gene. Hemen her konuda bir şey söylemiş Wilde. Sen Keza de pek seviyorsun. Şov da severim. Severim. Zamanında e, değerinin bilinmediği, bayağı zorluklar yaşadığı e, dönemlerde olmuş. Efendim sosyalizm egemenliğinde insan ruhundan bir alıntı bu. Hı. Kişilik çok gizemli bir şeydir. İnsan yaptığı ile ölçülemez her zaman. Bir insan yasalara uyabilir ama değersiz olabilir. Yasaları çiğneyebilir. Yine de nitelikleri bulunabilir. Hiçbir kötülük yapmadan kötü olunabilir. Diye devam etmiş. Biraz daha uzun bu kadarını aldım. Ee, aslında burada gizemli sıfatı verilmiş e, kişiliğe. Hı -hı. Ben de çok e, uygun buldum, kelimelerimizden biri olsun. Çünkü e, olduğu gibi, göründüğü gibi, olma olmamayla ilgili bir şey de çok barındırıyor içinde. Hı -hı. E, bu anlamıyla e, tartışacağız, konuşacağız daha zaten. Yakın bir tarihte bir konuğumuz da olacak, sürpriz sonra evet. söyleriz. Yine e, aynı eserden bir alıntısı daha var Wild'ın. Yakın tarihte de dediğin son bir, bir, bir sonra tabii. yakın evet. işte yakın <gülüyor> <gülüyor> yeni yılda yeni tamam, yılın ilk be. programında söyleyi verelim bari evet, evet, söyle canım bari evet gene açık radyo programcısı Alper Hasanoğlu Konuğumuz olacak evet. karakterden girip ruhtan çıkarak e, onu da bekleriz diyelim evet söyleşeceğiz efendim e, gene Oscar Wilde aynı eserden insanın kişiliği bir çiçek ya da bir ağaç gibi doğal ve yalın büyüyecek bir şeyleri kanıtlamayacak her şeyi bilecek ama bilgi edinmek için çaba göstermeyecek. Bilgeliği olacak. Değeri maddi şeylerle ölçülmeyecek. Hiçbir şey bulunmayacak ama öyle zenginleşecek ki nesi elinden alınırsa alınsın yine de her şeyi kalacak. Başkalarının işine karışmayacak. Kimseden kendisi gibi olmasını istemeyecek. Başkalarını değişik oldukları için sevecek. Hmm. Baya ideal bir... Evet güzelmiş. Düşündürdü beni. Çerçevelemiş. Evet çok e, az rastlanır. Her zaman yapamadığımız şeyler var. Efendim devam ediyoruz Wilde'da. Bir sanatçı olarak eleştirmenden bir alıntı var. Kişilikle ilgili çok şey söylemiş. E, varabileceğiniz en ince nokta bir şeyin güzelliğini anlamaktır. Bir kişiliğin gelişmesinde renk duyusu bile çok daha önemlidir. Doğru ya da yanlışı ayırma duygusundan demiş. Hmm. Burada bayağı iddialı çünkü aslında Wild'ın e, pek çok yerde de karşımıza çıkan sanatı, güzelliği ve estetiği hemen her şeyin önünde görme hali var. Güzelliği anlayarak kişiliğin geliştirmesine vesile oluyor anladığım kadarıyla değil mi? Evet, yani... E, bu özellikler varsa e, güzelliği anlamak, sanatı, iyi sanatı fark etmek gibi. Hmm, güzelmiş aslında. Kocaman bir artı yani. <gülüyor> Ama doğru diyorsun. Geçmiş programlarda da bahsetmiştik sürekli. Evet. Estetik ve güzelliğe ayrı bir yer vermesi. Kendi hayatına da. Öne çıkarması önemli. Ee, ve son olarak Milton'a e, söylediği bir sözden bir yazıdan alınmış. Kişilikli insanların çoğu baş kaldırıcı olmak zorunda kalmışlardır. Güçlerinin yarısı çekişmeler arasında yitip gitmiştir. Bayr'ın kişiliği örneğin büyük ölçüde İngilizlerin budalalığı, ikiyüzlülüğü ve kültürsüzlüğü ile savaşarak geçmiştir demiş. Hmm. Böylece kişilikli olmayı baş kaldırmayla. ...bir arada ele almış... ...başkaldırı kelimesini de böylece ben... ...öne çıkarmış oldum... Evet, doğru ...katılıyorum yani bir yandan, da... ...tabii katılıyoruz da... <gülüyor> ...ben de katılıyorum bir demişim... ...değil mi efendim... ...şavla devam mı evet, evet ...Gülen Düşünceler'den... ...Binbaşı Barbaradan bir alıntı var... ...gene kişilik... ...sözcüğü... ...bir insanın ne olduğu kişiliğine bağlıdır... ...ama ne yaptığı ya da ne yaptığı... ...üstüne görüşümüz... ...onun ortamına bağlıdır demiş... Hmm. E, ortama göre de karar verebiliyoruz e, kişiyle ilgili e, mapusluktan alınmış bir alıntıyla tamamlıyorum insanların kişiliğine illa da, be illa da beyaz badana ya da kara kurum sürme huyundan vazgeçmeliyiz tümüyle dürüst diye ayırabileceğimiz kişiler yoktur gerçekte hmm. gayet manalı gri noktada olma hmm. hali efendim e, bir duvar yazısı gördüm araştırmaları yaparken. Önce biraz basit bir şey gibi göründü ama e, sonra düşündürdü de şöyle bir duvar yazısı. Karakterimle tavrımı karıştırma. Karakterim benim kim olduğum, tavrımsa senin kim olduğuna bağlı hmm. denmiş. Böylece aslında hani ya tavırlarda karakterin bir parçası değil miye... ...düşündürüyor bir yandan... E, ...ama yalancı... E, veya da numaradan... ...ya da öyle olmak... E, ...görünmek istemediğimiz zamanlarda... ...yaptığımız şeyleri düşününce... ...evet... ...tavırla karakter ayrılıyor... E, Nerede gördün duvar yazısını? Duvar yazısını aslında gene internette gördüm... Ha, ...böyle internet fotoğraflar mi? falan oluyor ya... ...karakterle ilgili ilginç bir şey var mı... ...diye bakarken... Ee, Bayağı araştırmacı, mi? gazeteci gibi çalışıyorsun değil de mi? Böyle diyorsun <gülüyor> yakında <gülüyor> gazeteciliğe doğru terfi edeceğim artık. E, bu günümüz Türkiye'sinde bu bir terfi mi yoksa bir düşüş mü e, bilemiyorum ama kişilikli davranırsak terfi. Evet. Efendim o zaman ben lafa böyle tavır, karakter birbirini nasıl tanımlıyordan sana aktarmadan... E, ...iyi bir öğrenci olarak e, psikoloji kitabımdan da bir kişilik tanımı okuyorum... ...asıl araştırmanın kökü sende... ...şöyle bir tanım var... E, ...örgütsel davranışa giriş bölümünde... ...yakaladım bunu... ...bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini... ...etkileyen etmenlerin... ...kendine özgü görüntüsüdür... Hmm. ...tanım bu... ...bir de ilginç bir biçimde şey... E, ...Muhammed Ali'nin bir kişilik... E, ...tanımlaması var... Boks, Dördü. ...boksör mu? Boksör, <gülüyor> tamam evet. okey... ...kley, Clay. Clay. Ee, kelebek gibi uçan... Arı gibi bir sokan. sokan değil mi? Evet. Efendim dörde ayırmış insanları üzüm, ceviz, kuru erik, nar. Üzüm, ee, ceviz, kuru erik, nar. Evet. Ee, Buyurunuz nasıl açıklamış? Şöyle açıklamış. <gülüyor> e, hem dışı hem içi yumuşak olanlara üzüm demiş. Olduğu gibi de görünüyorlar ama yumuşak tabiatlı. Hmm. Dışı sert içi yumuşak olanlara ceviz demiş. Hmm. E, kuru erik e, dışı sert... İçi bir dakika onun nasıl kuru eriğin ee, <gülüyor> bilemedim bak yazmadım kesin aklımda kalır diye ama kuru eriğin içi de dışı da sert mi? Yok bilemedim şimdi bak dinleyicilerimize ödev olsun bu diye nasıl hemen kıvırıyorum bir de nar var narı hatırlıyorum narın dışı da içi de sert gibi. Ee, ...olmuş aslında... E, ...Pureyrik de öyleydi... ...o zaman ödevi... Evet, Yok, Pureyrik'ten emin olamadım işte... Emin olamadım... Evet, olamadım... <gülüyor> Efendim, burada psikolojinin daha e, ciddi bir biçimde karaktere bakış başlığını size aktarıyorum... <gülüyor> Eyvallah... Eyvallah... <gülüyor> <gülüyor> yani aslında benim değil de... ...modern toplumsal düşünce sözlü iletişim yayınlarından çıkan... ...editörü William Outweid... Ee, ...aslında bu yeni bir de sözümüz... ...fazla da yararlanmıyoruz... Kişilik bölümünden notlar var onları hani bir gözden geçirdim. Böylelikle aslında bir 20. yüzyılın başından itibaren kişiliğe bakışla ilgili olarak felsefecilerin işte psikologların nasıl gördüğüne dair bir tarihi bir geçiş yapacağız. İşte 20. yüzyılın başlarında William James işte Amerikan felsefesinin klasik döneminin en önemli figürlerinden filozof pragmatizm felsefesinin kurucusu. ''Bir insan ile diğerleri arasında küçük bir farklılık vardır.'' diye başlamış ve şöyle devam etmiş. ''Ancak işte bu küçük fark çok önemlidir. Bu çok önemli şey de kişiliktir.'' ''Kişilik hem biyolojik hem de psikolojik özellikler taşır ve bunların her biri kendi başlarına alındığında diğer insanların hepsinin ya da bir kısmının özelliklerini de paylaşmış olurlar.'' ...ancak bunlar tek bir bireyde kendine özgür bir nitelik kazanırlar. Hmm. Bu bir bireyde de kendine özgür nitelik kazanılması... ...kişilik kuramcılar açısından geniş bir tartışma geniş bir tercih alanı sunuyor aslında. İşte örnek vermişti, bireysel farkları kavramada öne çıkan çok sayıda olası özellik... ...ve süreçlerden birisini seçebilirler diye örnek vermiş... E, ...bu manada da karşımıza e, birisi çıkıyor... ...Gordon Alpert... Hmm, evet. ...sende de vardı sanırım Gordon Alpert ile ilgili bir şeyler... ...var, e, sende daha çok bilgi olduğu için... ...ben çok derine girmedim yani ama şöyle birkaç alıntı... ...kişilik psikolojisinin kurucusu Gordon evet. Alpert... E, ...kişilik özellikleri teorisi... E, ...bu alana yaptığı en büyük katkıymış... E, bu, ...bu teoriyle birlikte... ...her insanın e, yüzlerce karakter özelliği olduğunu... ...iddia etmiş kendisi... E, bireyi tanımlayan 4.500 sözcük sınırlandırmış uh, evet. ve bu sözcükleri de üç seviyede gruplamış. Bunlar işte ana karakter özellikleri, işte kişinin bu baskın özellikleriymiş. Merkezcil e, merkezcil karakter özellikleri işte birincil ama baskın olmayan özellikleri, bir de ikincil karakter özellikleri. Bu da her bireye özgü. ...gizli özelliklermiş... ...böyle hmm. bir kategorisi Hatta yapmış... ...hatta önce 18 bin sözcük yapmış... ...ayırt edici... ...sonra onları 4500'e indirmiş hmm. bir de... ...öyle mi? Evet, öyle bir not var <gülüyor> bende... ...iki alıntısını okuyayım... ...parçaya geçelim aslında... ...sonra hmm. devam ederiz... ...Gordon Elport'un direkt... ...söylediği şeyler bunlar... E, ...kişiliği durağın sabit ve değişmez olarak bitimleyen bütün teoriler yanlıştır demiş hmm. bir kere. Böylece bizim de baştan beri ara ara değindiğimiz devingen ve değişken sözcüklerine e, varmış oluyoruz. Hmm. E, bir de insanların ayırt edici özelliklerinden bahsedilebilir e, ancak e, insan tiplerinden bahsedilemez demiş. Böylece her ikisinde de aslında keskin çizgiler çizmeye karşı olduğunu görüyoruz. Efendim şimdi e, Haluk Bilginer'i de anarak parçamızı e, anons edelim. E, malumunuz Haluk Bilginer, Uluslararası e, Emmy e, ödüllerinde en iyi erkek e, oyuncu ödülünü kazandı şahsiyetteki e, rolüyle. Evet. İzlemiş miydin Keremciğim? Yok diziyi? izleyemedim ben ama merak ediyorum. izleyeceğim bu arada. İzledim ben. E, Beğendin. Beğendim evet. Hı -hı. Beğendim. Efendim e, şahsiyet dizisinin pek çok müziğini de Sertaç Özgümüş yapmış. Personal'ı dinliyoruz. Sula Güleş, Açık Radyo'dayız. 94.9, 20. yüzyılın e, kuramcılarına bakıyorduk. Modern toplumsal düşünce sözlüğüne devam ediyorum iletişim. Devam. Tabii bir önemli bir kişilik var. Sadece 20. yüzyıl için değil de artık ilerisi için de. Freud çok tartışılası değil mi? Evet. E, düşünceleri hayli önemli. Freud'un yaklaşımının esası sürekli etkileşim halindeki... ...psikolojik süreçlerin kapsamlı bir tasnifi olan... Üçlü bir kişilik yapısında yer almaktadır diyor sözlükte. Bilinç dışı savunma mekanizmalarının yanı sıra algılama, öğrenme, hatırlama, düşünme ve eylemde bulunmayı içeren gerçek dünya ile kurulan iletişim yani ego süreçleri, bilinç dışının tamamı ihtiyaçlar, mutluluk arayışı ve bastırılmış deneyimleri içeren iç süreçleri ve kişinin kendisine içselleştirmiş olduğu ahlaki standartların uygulanması yani süper ego süreçleri evet, diye tanımlamış. Meşhur üçlü. Tabii artık Alper Bey bunları bize çok daha evet, uzman gözüyle açacak. Aslında burayla ilgili ilginç bir not var. Senin de ilginç çekti aramızda konuşurken. Kişilik yap, yap, yapısı hakkındaki bu görüş bu görüş Aristo'nun hani insan eylemlerinin temel hedefleri bakımından kazanç, mutluluk ve ahlak şeklinde yaptığı tasnifi çağrıştırmaktadır hmm. demiş. Öyle bir kök, köklerine varmış aslında bizim de yaptığımız gibi. <gülüyor> evet. E, kendi dinamik etkileşimlerinde e, bu üç süreç tipi farklı yönlere yönelebilirler ve e, böylece kişilik bozuluklarının yanı sıra iç çatışma deneyimlerinin açıklanmasında da kullanılır demiş. E, Freud'un kişilik yapısı hakkındaki görüşleri takipçileri tarafından geliştirildi ve değişikliklere uğratıldı. Ben kızının e, bu alanda çalışma yaptığını bilmiyordum. Anna Freud e, savunma mekanizmalarını tanımlamış. Ee, ...takipçileri anlamında Alfred Adler ve Carl Jung'dan bahsedilebilir... ...bunlar da kişilik üzerine kendi görüşlerini e, geliştirdiler... İşte, e, ...aşağılık kompleksi teriminin babasıymış Adler... Eşi, ...işte bunu da e, kişiliği bebekten e, bebekte bulunan kaçınılmaz aşağılık duygusunun üstesinden gelmek için... ...benimsenen ilk doğal davranış tarzı olarak tanımlamış... Yung'un ee, da hani bu sürece katkısı e, aslında içe dönüklük ve dışa dönüklük kavramlarını da katıyor bir yandan. ayrıntıları var. Bunları Alper Hasanoyla konuşacağız. Ee, evet. Devam edeceğiz. Ee, sen de bir Evet, ben de şöyle e, yani çağa ilerlerken artık insan e, karakteri işe alınışı veyahutta işe girmeden evvel yapılan bir takım testlerde falan da e, değerlendirilen e, hatta bazen işte işe girmesine ya da girmemesine neden olan bir şey haline alıyor. E, buna paralel bir bilgi var. E, gene benim ders kitabımdan bu örgütsel Dayan, e, davranışa giriş bölümünden. E, Costa ve Macri'nin beş başlıklı kişilik e, boyutlu. ...ve derecelerine göre ortaya çıkan özellikler var sıraladıkları mesela. Hı. Duygusallık, dışa dönüklük, deneyimlere açık olma, geçimlilik, sorumluluk sahibi olma ya da ilkeli olma... Gibi. dikkat edersen aslında bunlar gerçekten genelde işe yarayacak başlıklar yoksa e, yani Alpert'ın 18 binden sonra 4500'e inen e, sıfatlarına bakıldığında çok daha geniş ve çoklu bir bakış açısı söz konusu burada artık karakterin e, iş, meslek ve örgütlenme için kullanımını görüyoruz aslında hani bilinen tarihi milattan önce ikinci yüzyılda Galenle başlamış hani insan huyunu hatta salgılara göre ...değerlendirdiği bir şey var... ...oradan ilerleye ilerleye... ...artık yeni çağ işvereninin... ...işine yaradığı... ...başlıklarla çeşitli böyle... ...şemalar Hangi var... ...karakter özellikleri kendi işine yarıyordan... Evet. ...yola çıkarak... Evet. ...özellikle işine yaraması çok önemli... ...haklısın... ...bu arada ben bir sözlük daha buldum... ...son anda seni şey konusunda... <gülüyor> Geçeceğim Kerem. Son, son birkaç programdır o kitap sende var mı? Bende yok mu? Muhabbeti yapıyoruz. Efendim Mehveş e, Evi'nin e, A'dan Z'ye buraya nasıl geldik diye bir kitabı kara karga yayınlarından basılmış. Gerçekten A'dan Z'ye kadar 29 harfi içeren ve her biriyle ilgili tek bir sözcük üzerinden Türkiye e, sosyal e, yapısını, tarihini bugünlere açıklayan bir kitap. ...ilginç bir biçimde... ...tam da fıtratı yakaladım orada... Hmm. Ee, ...uzun bayağı... ...yani 7-8 sayfa süren bir anlatı var ama... ...hani fıtratın karşılığı olarak... ...karşımızda şunlar çıkıyor kitapta... ...Soma... ...iş cinayetleri... 2 milyon çocuk işçi... ...bir hmm. sürü tanım yapmıştık ya alternatif... ...o tanımlara da bunu ekleyelim... Efendim e, şimdi karakter bitmedi aslında. Gelecek e, hafta Alper Hasanoğlu'nu konuk edeceğiz ama beş program yaptık. Şöyle geriye döndüğümüzde söylediğimiz söylemediğimiz birkaç şeyi bir konuşalım dedik e, Kerem'le. Benim bir aklıma şeyler geldi konuşmadığımız bir şeydi bu aslında. Yani insanlar isim veriyorlar evlatlarına bazen böyle karakterle ilgili bir isim veriliyor öyle olsun diyorlar. Hmm. işte cömert. Öyle, ...öyle diyorlar ama öyle oluyor mu? O yani işte... O... Cümert diyor Cimri'nin teki çıkıyor. Düşünün efendim Mert, Münevver, Salih'a, Adile, Adil, Münevver ama şey ne... E, ...Müşfik gibi isimler öyle mi oluyor? O, olmuyor tabii yani ya da olabiliyor ama <gülüyor> e, dileği anne babanın gibi. Bir de şey konuşmuştuk hani... E, bu isim e, mevzuna çok paralel insanların karakterleri oluyor e, ama ülkelerin de sanki coğrafyaların çağların nesillerin de karakterleri oluyor gibi evet. e, bu özellikle x, y, z kuşağı şimdi çok bahsedilen e, özellikle yine iş hayatında hmm. hatta belli eğitimler veriliyor insanlara hani z kuşağına şöyle davranın y kuşağının davranışları budur gibi hani öyle tanımlamalar var ki gerçekten bir insan karakteri özelliği çıkıyor gibi ama bir dönem topluluğunun e, neslinin özellikleri onlar işte çalışkan, sorumluluk sahibi, işte e, özgüvenli falan ama nedir işte o falancı kuşağın özelliği şeklinde. Hmm. Böyle başka e, bir işte de, karakter grubu dediğimiz o grupta birçok bir kelimenin hani kökenine baktık onu da hani söyleyelim. Hmm. Değil mi? Yani işte Yaklaşık 20 kelime miydi? 20 20yi geçti hatta geçti biz. Mi? baktıkça eklendi. Ha, baktıkça eklendi. Evet. Evet, <gülüyor> çok fazla. E, hepsinde de bir şey varmıştık, değil mi? Doğru söylüyorsun. Ortak bir nokta. Yani bir değişmezlik kalıp basılmış e, olma, bir de doğuştan gelme hali. Aslında her ikisi de yine değişmezliğe doğru gidiyor. Ee, psikolojiyle ilgili dediğimiz gibi konuğumuz olacak ama ben bu amigdala, beynin bir bölgesi var ya, Hı. sanki karakteri çok belirleyen e, bir kelime o yüzden sözcüklerden biri olarak seçtim. Bir de aklıma bazı film ve kitap kahramanları geldi karakterde öne çıkan. E, Doktor Jekyll Mr. Hyde Hı. aynı adamın aslında dönüşümü, hikayesi dönüşümü Gene çok meşhur bu Anthony Perkins'in e, filmi vardı Psycho. Hmm. E, onlar bilmiyorum bir disosiyatif kişilik bozukluğu diye bir tanımlama var. Onları hep Alper Bey'e sorarız. E, biraz altında yer alıyor gibi. E, Fight Club'ta gene kahramanın ikili gidiş gelişi. Bir de böyle ikili gidiş geliş gibi olmuyor ama ama gerçekten karakter kişilik e, açısından e, bütün merkezde oturup her şeyi o karakterin götürdüğü filmler, e, kitaplar var. İşte Joker gene çok taze. Ya da işte Black Swan, kuzuların sessizliğindeki karakterler gibi. E, sen bir dönem şeye bakmıştın. Roman kişileri Sonra dedik onları katmayalım ama işte onlara da karakter kişi tip diyoruz. Böyle gelecek hafta efendim devam edeceğiz. Biz bu bugünkü programımızın destekçisi Salih Dündar'a bir kere daha teşekkür ediyor. İyi yıllar diliyoruz hepinize. İyi yaptılar, iyi yıllar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.